Merhaba, Kükriyan Fare, madem ki kalabalıkların pek de fazla ilgi duymadığı gündemlerin programı, o halde kalabalıkların hiç ilgi duymayacağı bir soruyla başlayalım. Acaba yeryüzünde insanlık tarihi boyunca kaç milyar insan yaşamıştır? Kalabalıkların bu soruya karşı ilgisiz kalacağı kesindir çünkü onlar haklıdırlar. Böyle bir hesabı yapmanın e, pratikte bugün pek bir anlamı görünmüyor. Ama biz sorumuzu madem ki e, kükreyen farede e, bir takım... E, <gülüyor> E, anlamsız konular üzerinde de tırnak içinde söylüyorum tabi duruyoruz bu sorumuzu tekrarlayalım e, insanlık tarihi boyunca kaç milyar insan yaşamıştır bu dünyada doğanlar ölenler unutulanlar hala hatırlananlar ve hala yaşayanlar kim bilir kaç milyar insan bunların tarihine şöyle bir bakacak olursak e, karşımıza başlıca acaba hangi konular çıkar bir ilerleyiş ya da daha önemlisi bir evrim hikayesi midir bu konuların bileşkesi acaba? Düşündüğümüzde belki de öyledir ve kaç hikaye vardır insanlık üzerine e, demek ki her insanın en azından birer hikayesi olsa milyarlarca hikaye. İnsanlık tarihi boyunca anlatılmış, yazılmış, dinlenmiş, anlamlandırılmaya çalışılmış vesaire vesaire milyarlarca hikaye. İnsan sayısının tüm tarihi boyunca gene yaşamış olan insan sayısının kat kat üzerinde bir sayıdır. Bu çünkü insanlık tarihi insan üzerine, insanlık üzerine, onun ilerleyişi ya da evrimi üzerine. O kadar çok hikayeyle doludur ki tek insanın zaten bir tek hikayesi yoktur. Ayrıca o bir tek hikayeyi de değiştirip değiştirip o insan yenileyip yenileyip daha doğrusu belleğinde kurduğu yeni şimdiki zamanlarla her defasında baştan anlatır. Ee, ve bu hikayeler başkaları tarafından da başka şekillerde anlatılır. Ve bu hikayelere her geçen gün, her yaşadığımız gün yenilere eklenir böylece. Her gün şu yaşadığımız dünya yeni hikayelerle dolar. Ve biz bunları her gün dinleriz, öğreniriz, okuruz, baştan okuruz ve yazarız ve baştan yazarız, baştan anlatırız ve yine baştan dinleriz. İlerleme ve evrim hikayeleri sürüp gider böylece. Bu hikayeler çok çeşitli biçimlerde anlatılıyor. Aynı hikayenin biraz önce dediğim gibi birçok farklı versiyonu, birçok farklı sonuç seriyor önümüze. Ama hepsi de insanla ilgili sonuçlar bunlar insanla ve daha önemlisi insanlıkla ilgili sonuçlar biz işte insanlığa dair tüm nitelikleri bu hikayelerden öğreniyoruz kendi anlattığımız kendi yazdığımız ve yine kendi dinlediğimiz hikayelerden o hikayelerde kendimizi buluyoruz hangi niteliklere sahip olduğumuzu ve hangi niteliklere sahip olmamız gerektiğini Öğreniyoruz. Her hikayenin sonunda kısadan hisse çıkartıyoruz. Yani bir sonuç çıkartıyoruz, bir öğüt çıkartıyoruz. Ve bu kısadan hisseler bize bir insanlık eğitimi sağlıyor. Biz bu hikayeleri öğrenerek büyüyoruz. İnsani eğitimi alarak büyüyoruz. Sonra da biz de insanlık tarihine bir hikaye bırakmak için çabalayıp duruyoruz. O hikayeler toplamına bir katkı yapmak için, ona bir tek şey daha, bir tek hikaye daha ilave etmek için çalışıp duruyoruz. Peki bu hikayeler toplamı ya da bu hikayelerin bileşkesi diyelim bize neyi anlatır? İnsanlığın tarihini elbette. Milyarlarca sayıya ulaşan insanların tek tek hikayeleri insanlığın tarihinin tam karşılığıdır. Eşsiz bir karşılığıdır şüphesiz. Peki nedir tarih diye düşünürsek o zaman ne söyleyeceğiz? Yani bize öğretilmiş, nesilden nesile aktarılan bir eğitimle hem de çok sert bir eğitimle bize öğretilmiş o ilerleme ve evrim kavramları bizim hikayemizi acaba Hangi kılığa sokar? Tarih nedir diye sorduğumuzda bizim hikayelerimiz acaba hangi kılıklara girecektir? Nedir insanlığa dair bir tarih? Bunu tek bir cümleyle nasıl tanımlayabiliriz ya da nasıl özetleyebiliriz? Theodor Adorno, o Frankfurt Okulu'nun en ünlü, en radikal ve belki en Nemrut filozofu, sosyoloğu ve aynı zamanda da müzikoloğu, aynı zamanda da en sadık estetik yanlışı Adorno. İnsanlığın tarihini çok kısa bir cümleyle şöyle tanımlamıştı: Felaketler Fabrı. Daha önceki programlarda 6-7 Eylül olaylarını konuşurken bu tabiri yine Theodor Adorno'nun ağzından burada kullanmıştık ve bir parça da açıklamaya çalışmıştık. Sonra örneğin. Terry Eagleton, Adorno'nun sadık takipçisi, İngiliz, Marksist, filozof. O da bu felaketler fablı tabirine bir açıklık getirmişti. Onu da daha önceki programda konuşmuştuk, şimdi tekrarlayalım. Şöyle diyordu, bu felaketler fablının anlamı kesintisiz bir felaket masalından başka bir şey olamaz. Evrensel tarihin herhangi bir temeli varsa o tarih mutluluğun birikimine dair bir masal değil, sapandan megatonluk bombalara uzanan bir hikaye olmalıdır. Bu filozoflar çok mu kötümserlerdi? Belki de öyleydiler aslında. Hiç mi iyi bir şey yoktu insanlık tarihinde? Hiç mi iyi bir şey yazılmamıştı? Hiç mi güzel, yararlı bir şey yapılmamıştı? Tüm insanlar kötü müydü? Hiç iyi bir şeye rastlamıyor muyuz bu tarih boyunca? Onu bir düşünelim. Var da elbette. Ama o insanlık tarihi her iyi hikayenin ardında pusu da bekliyordu. Öyle bir insanlık tarihi ki o iyi hikayeleri ustaca kötülüğe ya da felaketlere dönüştürebilir. Walter Benjamin'di galiba şöyle bir şeyden söz etmişti. Leonardo Da Vinci demişti, uçma hayalleri kurarken aklından bombardıman uçaklarını geçirmemişti. Elbette Leonardo yaptığı uçma Tasarımlarında e, o sayfalarca çizdiği eskizlerde daha doğrusu insanların toplu ölümünü düşünmüyordu. Ama işte her hikaye sonuçta bir trajediye dönüşüyor ve her hikayenin her kelimesine zamanla kansızıyordu Ya da zamanla kan bulaşıyordu. Kemal, e, Cemal Süreyya'nın yazdığı bir şiiri hatırlıyorum şimdi. Onun Şiirindeki gibi kan var bütün kelimelerin altında. Evet bütün iyi hikayelerin kelimelerinin altında o insanlık tarihinin bulaştırdığı bir kan var. Adorno'nun da söylediği gibi, Terry Eggleton'ın onu onayladığı gibi, Walter Benjamin'in de şimdiki örneklerden yola çıkarak belirtirsek onlara katıldığı gibi. Ama iyi hikayeler ya onları nasıl okumalıyız o halde? Ya da daha önemlisi Adorno'ya, Eggleton'a, Benjamin'e hatta Cemal Süreyya'nın o şiirine rağmen baştan sona iyi duygularımızı kaybetmeden okuyacağımız birkaç hikaye bulabilir miyiz acaba? Yani o insanlık tarihinden birkaç satır. Ya da daha önemlisi yaşadığımız iyi bir anı onun kötü yanını hiç düşünmeden yalnızca iyi duygularla tadabilir miyiz? Belki o anda evet. Ama iyi duygular genellikle fazla sürmez. Artık biliriz ki, tecrübelerimizle bunu öğrenmişiz ki... Ya da maalesef öğrendik ki bize o iyi duyguları veren hikayenin karşısında günün birinde öyle bir hikaye çıkacaktır ki tüm iyi duygularımızı ilerlemeye ve evrime ait, kendi ilerlememize, kendi evrimimize ait bütün bilgilerimizi ya da Eagleton'ın dediği gibi mutluluğun birikimine dair tüm inancımızı yerle bir edecektir. Daha önce yine bu programda da dile getirdim. Örneğin Türkiye'deki Afrikalı göçmenlerin futbol turnuvasını seyrederken ne kadar zevk aldığımı, kendimi ne kadar ayrı bir dünyada hissettiğimi e, söylerken tam... E, o göçmenlerin oraya hangi koşullarla o sahaya hangi koşullar sonucunda çıktığını düşündüğümde işte karşı hikaye birdenbire o anın bütün mutluluğunu eritip götürdü. Yine geçen haftalarda da anlatmıştım. Almanlar da böyle bir şey yaşamıştı. Almanya'daki evsiz göçmenlere yardım için düzenlenmiş bir futbol turnuvasında çok zevkli anlar yaşamışlardı. Ama hem Türkiye'deki hem de Almanya'daki zevkli anlar, o zevkli e, futbol karşılaşmaları, renkli futbol karşılaşmaları, sahadaki göçmenlerin ya da evsizlerin e, neşelenmiş halleri o e, şiddeti e, zihinlere getirip çakmıştı. Yani neden buradalardı? Şimdi... Programa devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim. Konuyu getireceğimiz yere doğru bu müzikle çekmeye ee, çalışalım, deneyelim. Ee, bu bir e, daha önce yine bu programda bir, bir parça çalmıştım. Niyan ee, e, grubu e, sokakta gördüğüm e, bir e, orta Amerikalı grup. Tam nereli olduğunu bilemiyorum. Hangi ulustan olduğunu bilemiyorum. Ama e, İnka olduğu kesin. Şimdi İnka Kani parçasını dinleyerek programlar programı sürdürelim. Cin <gülüyor> talamarım enkaları dinledik. Enkkani e, büyük bir ihtimalle ...Peru ülkesinden olduğunu... ...tahmin ediyorum ama yanılıyor da... ...olabilirim. Başka bir ülkeden de... ...yani hemen... ...Orta Amerika'daki her ülkeden... ...de olabilirler. Gerçekten... ...hangi ülkeden şu anda olduklarını bilmiyorum. Ama madem ki... ...işte parçayı... ...dinledikten sonra konuyu oralara... ...çekmek istiyoruz. İnkalara geleceğiz tabii... ...Peru'ya ya da geleceğiz. Ama biz kaldığımız yerden çok acele... ...devam edelim. Programın sonlarına... ...geliyoruz artık yavaş yavaş... Şunu söylemek istiyorum aslında. Bugün her tükettiğimiz haz verici eşya büyük bir e, acının hüküm sürdüğü bir süreççi e, gösteriyor bize. He, hem okuduğumuz hikayeler hem dinlediğimiz tarih ne kadar bizi gururlandırıcı tırnak içinde e, ya da işte kahramanlık duygularımızı okşayıcı, kimliğimizi yüceltici olursa olsun ya da kullandığımız hangi eşya e, haz verici olursa olsun bunların hepsinin arkasında büyük bir acının hüküm sürdüğü bir süreç yatıyor. Her keşfedilen coğrafya da öyle aslında tarihte. Büyük kıyımlara yol açmadı mı bu e, büyük ...keşifler... ...ya da savunup durduğumuz siyasi sistemler... ...birçok kişinin kabusu... ...ya da sonu olmadı mı... ...ya da... ...evet daha birçok şey saymakla bitmez... ...yani hikaye... ...hikayenin kurdudur... ...onlar birbirlerini yerler... ...iyiler kötüleri... ...kötüler de kötü hikayelerde iyi hikayeleri yerler... ...hatta en güçlü ve en etkileyici olanlar bile... ...bu hikayeler içinde... ...bir karşı hikayeyle yüz yüze kaldığında... ...ölüp gider yerle bir olur... Antik kentler çok romantik yerlerdir örneğin özellikle Akdeniz uygarlığı o kentleri iyice çekici bir hale getirir. Görüntüleri muhteşemdir. Tapınaklar, tiyatrolar, geniş mermer caddeler, limon, limanlar vesaire. Ama tepelerde işte büyük zengin evlerde güzel mozaikler ve fre freskler görülse bile efendilerin ince ruhlarının yanı sıra köleler de evet o, o sırada bizim görmediğimiz köleler de orada yaşamıştır. Deniz ticaretinin romantizmi ve o ticaretin devamını sağlayan kölelerin acısı, yaratılan uygarlıklar ve onların ne pahasına kurulduğu. Yine aynı söz hikaye hikayenin kurdudur işte. Başka bir şeyden örnek vereyim. Kahve. Bu konuyu da burada biraz konuşmuştuk daha önceki programlarda. Bu haz kaynağı olan madde üzerine tam 20 bin kitabın yazıldığı söyleniyor. Doğunun batıya bir kültür hediyesi olan bu madde 15. yüzyıldan beri hikaye üretmeyi sürdürüyor örneğin ve bugün kahve çekirdeğinin petrolden sonra ikinci büyük ticari ürün olduğu da yazılıyor ve şu da yazılıyor ama yazılıyor ama kahve ekvator boyunca uzanan 70'ten fazla ülkede üretiliyor ve bu alanda tam 25 milyon insan çalışıyor o halde bu haz ürünü saydığımız kahve 25 milyon çalışanını gözler önünde bulundurursak eğer 25 25 milyon has hikayesi üretmez. En azından bu 25 milyon hikaye kahve üzerine kurulan güzel hikayelerin kurdu olur. Yani kahve çalışanları 25 milyon çalışan kahvenin haz dolu hikayelerini engelleyecek başka hikayeler üretebilir. Ee, Ula Herzen'in Kahve ve Kahvehane kitabından bir şey okumak isterdim size. Ee, bu karşı hikayelerin, bu e, şiddet ve acı dolu hikayelerin e, arasından bir tanesini size buraya seçmiştim ama galiba çok fazla vaktimiz yok. Bunu gelecek haftaya gelecek haftaya bırakalım. Ama başka bir konuyla yine e, kalan süremizi devam et, etmek istiyorum. Ta, kalan süremize bu hikayeyi unutmuyorum. Gelecek hafta buradan bu kahve hikayesinden devam edeceğim. E, ama biz e, konuyu e, gençlerden sürdürelim. Gelecek haftaya bazı detaylar bırakalım. Bu kahve tarihi bize insanlık üzerine hikayeler e, adına başka fikirler de verir. Yani hem hazın hem e, işte aristokrasinin ya da aristokrasi karşısındaki burjuvazinin bütün bunlar kahvenin içinde vardır bu hikayeler. Çok da zevkli hikayelerdir. Ama bu arada 25 milyon çalışanının e, bu karşı karşıya kaldığında yüz yüze kaldığında bu hikayelerin bir birlerini yemesi gibi, e, karşıt fikirler ortaya koyması gibi e, bu çatışma bize başka fikirler de verir. O ekvator yani ekvator ülkeleri, kahvenin alanı birçok kişi için ilginç öyküleri içinde barındırmıştır. Gelecek haftaya bir şey daha bırakacağım. Biraz daha fazla detaylı anlatmaya çalışacağım size ama şimdi burada biraz bahsedeyim. E, haftaya hazırlık olsun. Elime 2003'te basılmış bir kitap geçmişti. Ekvator hikayelerinden leri Ciani Guarda Rupi e, yazmış. Ha, bir de iki yazarlı pardon. Anthony Sugar e, ya da Sugar e, nasıl okunuyor bunu tam bilmiyorum. E, Gianni Guadalupe ve Anthony Sugar'ın yazmış olduğu Ekvator Hikayeleri. Kitabına şöyle bir baktığımda bunlar yarı tarih, yarı efsane e, hikayelerdi. Hikayeler. Bu kitabı da getirmiştim ama e, o da gelecek haftaya kaldı. Detaylarını okumak e, ve oradaki e, Ekvatordaki ülkelere giden Avrupalı seyyahların ve Fatihlerin başından geçen ilginç olayları anlatıyor. Ekvator hikayeleri aslında bir iddia taşıyor. Ee, ön sözünde şöyle bir şey var. Ee, diyor ki bu e, hikayeler aslında e, önemsenmemiş. Aynı da bizim programın e, içeriğine uyan e, bir şekli var bunun. Önemsenmemiş, gündeme getirilmemiş çok e, ne bileyim halk arasında yaygınlaşmamış benimsenmemiş hikayeler ama e, aralarda öyle şeyler vardır ki e, çok önemli bilgiler verir tarih adına. Böyle bir iddiası var. Ama biz buna başka bir yönden bakacağız. Yani şimdi bunlara seyyahlar ve fatihler denildiğinde e, elbette yine biraz önce e, kahramanca bir takım hikayelerin burada e, olduğu kesin. E, ve hatta... Bunlar arasında aşk hikayeleri de geçiyor. Mesela Rio Bambalı, Penelope diye bir hikaye var ki, bu buraya gelen e, bir Fransız bilim adamının oradaki yerli bir kızak bir kabile reisi e, öyle aklımda kaldı. Bir kabile reisinin kızına 13 yaşında kızına aşık olmasıyla başlıyor ve müthiş e, gözyaşları içinde ilerliyor. Ve hatta e, hikayenin e, hikayeyi anlatan diyor ki hikayenin başında bu inanılmaz gibi görülen olaylar dizisi daha sonraki 50 yılda Avrupalı yayımcılara çok acıklı hikayeler için yararlanabilecekleri zengin bir Kayma, kaynak hizmeti görmüştü. Yayımcılar gözyaşlarına boğacak bu destanı e, okuyucuyu gözyaşlarına boğacak bu destanı şaşırtıcı ya, ya da acıklı hikayelere meraklı durmaksızın büyüyen bir okuyucu kitlesinin zevkini tatmin etmek için yeni ve gittikçe dinamikleşen süslemelerle e, işte sü, e, şey yaparak e, o süslemeleri ekleyerek bunları habire dönüp dolaşıp yayınladılar diyor. Şimdi böyle hikayeler e, anlatacağım gelecek hafta ya da örnekler vereceğim bir şeyler okuyacağım ama bütün bu kahramanlık e, ekvatordaki ve dünyanın genelindeki e, kahramanlık e, kimlik e, ya da aşk ya da duygular ya da haz hikayelerinin karşısında ekvatordan yola çıkarsak şöyle şeyler de okuyabiliriz mesela e, Michel B.A. Ud yazılıyor kapitalizmin tarihi e, kitabında bir de şöyle bir şeyler yazıyor işte buraya gelen bu e, hikayede anlatılanlar gibi bu Ekvator'a gelenler eee 1.300.000 On altından oluşan bir yığına sahip oldular. Dört büyük lama heykeliyle ince işlenmiş altından yapılan on kadan, kadar kadın heykeli buldular. Kral haraç olarak tam, tam, e, tamamıyla altınla dolu onlara bir oda verdi. Tebasının bahçelerinde, evlerinde ve tapınaklarında altından ağaçları, çiçekleri, kuşları ve hayvanları bulunan e, bir e, hediye verdi. O odayı verdi. Avadanlıklar kapkaç. Ka ka pardon kapkacaklar e, altında e, işte e, şeyler e, sandıklar e, 20 adım uzunluğunda ve 2 adım genişliğinde 2 parmak kalınlığında gümüş levha masadan bahsediliyor. Müthiş ediyeli ama diyor gene de e, feci bir kıyıma engel olamadı ve e, programın sonunda. Bir sayı daha vereyim. Meksika'daki yerli nüfus 90 oranından yani 25 milyon dan bir buçuk milyona e, düştü diyor. Peru'da da yüzde 95 oranında Azaldı Las Casas tahminine göre bu Las Casas'dan da gelecek hafta bahsedebilirim 1495 ile 1503 arasında adalarda 3 milyondan fazla kişi kayboldu savaşta katliama uğradı köle olarak Kastilya'ya gönderildi ve madenlerde. Veya işte başka işlerde de telef edildi. Şimdi bir tarafta gelecek haftanın konusu belli oldu. Bir tarafta aşk hikayeleri aynı tarihlerden, aynı coğrafyadan ama öbür taraftan da başka hikayeler karşı karşıya gelecek. Gelecek hafta yine kimsenin pek ilgilenmediği gündem maddeleriyle devam etmek üzere. Hoşçakalın.